Kendi yörüngesinde dönen çark. Sistem. Önce 12 Eylül, sonra 28 Şubat. Gündem, darbelerle hesaplaşma üzerine işliyor. 90 yıldır ülke gündemini darbeler ve sonrası meşgul etti. Geriye doğru bakılacak olursa, Türkiye tarihi darbe ve tasfiyeler tarihidir. Cumhuriyetin kendisi bir darbedir. Atatürk ve ekibi hilafeti ilga edip, Cumhuriyeti ilan etmekle yeni düzeni darbe üzerine kurmuştu. Takrir-i sükun, şark ıslah kanunu, İzmir suikasti darbe sonrası tasfiye için kullanılmıştı. Reformlar adı altında din hayattan silinmiş, muhalifler birer birer tasfiyeye uğramıştı. Büyük savaşlarda bitap düşmüş halk sindirilmişti. Bu hal 25 yıl kadar sürmüştü. İslam işlemez hale gelmişti. Darbeyi yapan azınlık, ülke kaynaklarını sömürerek müreffeh bir hayat yaşıyor, tüm dünyevi imkanlardan istifade ediyordu. Halk, açlık ve yoksulluğun her türünü tatmıştı. Bu dönemde Demokrat Parti sahneye çıktı. İlk seçimi ezici bir üstünlükle kazandılar. Halkın bu denli teveccüh etmesinin nedeni 25 yıllık baskıydı. Ancak 10 yıl içerisinde 27 Mayıs darbesiyle, Menderes hükümeti devrilmişti. Düzelen ekonomi, birilerinin iştahını kabartmıştı. Kendisini sistemin asıl sahibi görenler, ideolojik gerekçeleri öne sürerek yönetime el koymuştu. 10 yıllık birikim, bu zümre tarafından talan edilmiş, baskı günleri başlamış, halk sıkıntılı günlere geri dönmüştü. İlginç olan, kurucu darbede olduğu gibi darbe öncesi siyasi gerilim oluşturulmuş, halk tedirgin edilmişti. İnsanlar ne olacaksa olsun haleti ruhiyesine getirilmiş ve ilk darbede olduğu gibi ekonomi azınlık tarafından talan edilmiş, muhalifler idam, sürgün, zindan yöntemiyle tasfiye edilmişti. Bu hal 20 yıl kadar sürmüş, ülkede kaos ve siyasi gerilim hakim olmuştu. Halk psikolojik olarak ne olacaksa olsun durumundaydı. Kendisini ülkenin sahibi gören Kenan Evren ve ekibi yönetime el koymuş, Kaynaklar talana uğramıştı. 170 ton altının kayıp olduğu işin bilinen kısmıydı. Muhalifler, bir önceki darbede olduğu gibi en acımasız yöntemlerle tasfiye edilmişti. Yine sağ ve muhafazakâr partiler sahneye çıkmış, halkın ciddi teveccühünü kazanmıştı. Özal'la başlayan rahatlık, Erbakan'la zirveye ulaşmıştı. Ekonomi düze çıkmış, halk kısmen rahatlamıştı. Bu dönemde, Öncekilerden ismen farklı, içerik ve işlev olarak daha tehlikeli olan 28 Şubat postmodern darbesi gerçekleşmişti. Bankalar hortumlanmış, bilinen kısmı için 300 milyar dolardan söz ediliyordu. Savunma sanayi ihalelerinde yüz milyarlarca dolar devletin kasasından karşılıksız çıkmış, müthiş bir psikolojik harp başlamıştı. Muhaliflerin itibarları yerle bir edilerek tasfiye ediliyordu. Muhalif sesler basında linç ediliyor, her türlü iftira çökertilmiş, beyaz Türkler hortum, ihale ve benzeri yöntemlerle eski güçlerine kavuşmuşlardı. Bu vurgun 2001 ekonomik kriziyle sonuçlanmıştı. Akabinde sağ ve muhafazakar parti olan AKP sahneye çıktı. 10 yıl içerisinde ülke ekonomisi düzeldi. Demokrasi, insan hakları sloganları tekrar gündemin ana maddesini oluşturdu. Bu noktada yoruma ihtiyaç olmadığı açıktır. Birileri tarihten ders alsa tarih tekerrür etmezdi. Bugün düne ne kadar da benziyor. Hürriyet, hürriyet diyerek ittihat terakkiye çanak tutanlar, hilafetin ilgasını ve askeri darbeyi hayal dahi etmemişlerdi. Adnan Menderes ne kadar da rahattı. Kendisine ihbar edilen darbe girişimiyle ilgilenememişti. Ülkeyi nereden alıp nereye getirmişti? Darbe için hiçbir neden yoktu. Hem genelkurmay başkanlığıyla da gayet iyiydi arası. 12 Eylül'de askerci, vatancı ülkücüler darbeyle şoke olmuştu. Zihniyetimiz iktidarda bizse cezaevlerindeyiz diyerek ağlıyorlardı. Oysa onlar bu ülke için hem ölmüş hem de öldürmüşlerdi. Şimdikilerin selefi Erbakan da rahattı. Ekonomi rahatlamış, halk destek vermişti. Hem radikal savrulmayı, İran türü bir inkılabı engellemiş, sisteme en büyük hizmeti ifa etmişti. İslami çalışmaları siyasi sahaya çekmişti. Niye darbe olsundu ki? Bu Allah subhanehu ve teâlânın değişmez kanunlarındandır. Dünya karşılığında dinini satanlar ve yaptıklarını dinin maslahatı için meşru görenlere dünyada rezillik, ahirette elim verici azap vardır. Bugünlerde sistemi abat etmiş olmanın mağruriyetini izliyoruz. Oysa sistem aynı sistem, sadece el değiştirmiş vaziyette. Halk desteği, ekonomik verilerin iyi olması, kalıcılık alameti olmuş olsa hiçbir darbenin yaşanmamış olması gerekirdi. Müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yöneticilik teklifinde bulunduklarında şu manidar cevabı vermişti. Ben bununla gönderilmedim. Ya bana tabi olursunuz ya da Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündemi ve vakayı vahiy rehberliğinde okuyordu. Davet edildiği sistem içinde Allah Subhanahu ve Teala olmayan bir sistemdi. O gün birçok insan bu müthiş cevabı anlamamış olabilir. Fakat günümüz bu cevabın tefsiri gibi Müslümanlar küfür sistemlerini ihya edip, bunalmış halkları oyalayıp sisteme entegre etmek için gönderilmemişti. Müslümanlar ancak ilahi sistemi inşa etmek için gönderilmişlerdir. Onlar yeryüzünde halifeler ve oranın varisleridir. Bu mübarek misyon varken kokuşmuş ve kendi evlatlarını yemekten geri durmayan bir çarkın parçası olmak onlara yakışmaz. Burada kast bir askeri darbenin olma olasılığı değildir. Bu bizler için gaybtir. Ancak Allah subhanehu ve teâlâ'nın sünneti budur. Ait olmadıkları sistemleri abat edenler yine o sistemin çarklarında parçalanırlar. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Sadece cumhuriyet tarihinde yaşanan 4 darbe bu hakikatin delili olmaya kafidir. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı alt etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Rum Suresi 9. Ayet Allah subhanehu ve teâlâ bu sünnetini bir darbeyle icra edebileceği gibi başka bir yolla da icra etmeye kadirdir. İki ay öncesine kadar sistemin asli sahibi, perde arkasındaki aktör gibi böbürlenen gülen cemaatinin şu anki hali, içler acısıdır. Abad edip reklamını yaptıkları sistem, Onları da yedi ve yemiye de devam ediyor. Saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna geçtiler. Ancak onlar Allah subhanehu ve teâlâ'nın bu sünnetine rağmen elleriyle icra ettikleri bu durumdan ders almamaya kararlı görünüyorlar. Gerçi yeryüzünde haksız yere kibirlenenler şerri ve kevni ayetleri anlayamazlar. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. ''Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar.'' Araf Suresi 146. Ayet Bugünlerde çok konuşulan gündemlerden biri de eğitim reformuydu. Hükümete yakın çevreler, devrim niteliğinde diyerek 4 artı 4 artı 4 sistemini kamuoyuna duyurdular. Kur'an ve siyerin seçmeli ders olması sevinç ve zafer çığlıklarını ikiye katladı. Yukarıda anlatılan duruma örnek olması açısından incelemeye değer bulduk. Sistem bir çarktır. Döndükçe başladığı noktaya döner. Ne kadar dönerse dönsün asli yörüngesinin dışına çıkmaz. Kibirleri nedeniyle Allah subhanehu ve teâlâ'nın anlama ve görmesine engel olduğu insanlar şu soruyu sormuş olsalar mesele anlaşılacaktır. Bu reformla ne elde ettik? Cevap, sorunun kendisi kadar acıdır. 28 Şubat öncesine döndük. 28 Şubat'la beraber İmam Hatipler'in orta bölümü kapatılmış, ilk öğretim kesintisiz 8 yıl olmuştu. Katsayı sayı problemiyle meslek liseleri ve İmam Hatip liselerinin önü kapanmıştı. Önce katsayı problemi çözüldü, sonra İmam Hatipler'in orta bölümüne tekrar açılma fırsatı sunuldu. Ancak bu sistem çarkının asli yörüngesinin dışına çıkmadan 28 Şubat öncesine dönüştür. Acaba 28 Şubat öncesi razı olunan bir durum muydu? İşte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ben bununla gönderilmedim cevabı bu sorunun cevabı niteliğindeydi. Menderez, Özal, Erbakan hepsi sevinç ve zafer çığlıkları atmışlardı. Hiçbiri sistemin yerinde durduğunu, Yaptıkları reformların bir önceki darbe öncesine dönüş olduğunu kestirememişti. Onlar batıllarında yuvarlanıp giderken, sistem onları yutmuştu. AKP'nin sevinç çığlıkları ve yuvarlandığı gayya da farksızdır. Dün bugüne çok benziyor da, beşer hafızası nisyanla malul olduğu için hatırlayamıyor.